Kim kim Muhammedsiz Allah'a arar, Allah'a bulamaz o kimse. اَتْتُرُقِ اِلَى اللّٰهِ بِاَنْفَازِ الْحَلَيْكِ mahlukat ilahinin her nefesinin sayısızca Allah'a diden yol mevcuttur. Vardır. İnsanı bir mekrop da Allah'a götürebilir. Ama bütün kapılar sebdolmuş, Bab-ı Muhammediyet açıktır yalnız. Kim o kapıdan gelirse, akrep. Yani karim olarak, yakın olarak Allah'a vuslar Allah rızasına kavuş. Onun için... Onu her şeyinden ziyade seveceksin. Gözünün nuru, kalbiniz sururu ve imanın kemali onda olduğunu, senin kurtarıcı, mümciğin ve şafiğin olduğunu bileceksin. Gece gündüz aşikârı arada gizli Allah hamdü sana et ki seni ve beni kendine kul Habibi Muhammed'ine ümmet etmiş sallallahu aleyhi ve sellem ve kitab-ı keliminde, Kur'an aziminde يَا اَيُّهَا لَزِينَ عَامُنُوا hitabıyla bizlere hitap buyurmuş. Kendi ismiyle bizi isimlendirmiş Allah. Niçin? Peygamberine iman etimiz için. Kim ki Resul-i Ekrem'e iman etmedi ona mümin ismi verilmez. Mümin değil de o kimse. Kim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etti. Allah kendi ismini ona vermiştir. Mümin ismini vermiştir. Allah bir ismini mümindir. Senin de benim de bir ismini mümindir. Neden? Resul-i Ekrem'e iman ettiniz.